Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Huzeyfetü Yaman anlatıyor. Hazreti Peygamber bize iki hadis irat buyurmuştu. Ben bunlardan birini gördüm, diğerini de bekliyorum buyurmuştu ki. Emanet insanların kalplerinin derinliklerine konmuştur.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 Kişi farkında olmadan kalbindeki emanet duygusundan bir miktar daha alınır. Bunun da kalpte bir kabarcık izi gibi bir izi kalır. Yani şöyle ki, ayağın üzerinden bir kor parçasını yuvarlayacak olsan değdiği yerleri kabarmış görürsün. Ne var ki? içinde işe yarar bir şey yoktur. Sonra Hz. Peygamber bir çakıl tanesi aldı, onu ayağının üzerinde yuvarladı. Ve sözüne devam etti. Emanet bu şekilde peyderpey azalmaya devam eder. O hale gelinir ki artık alışverişe giden insanlarda emanet tamamen kaybolur. Hatta dürüstler falanca kabilede dürüst insanlar varmış diye parmakla gösterirler. Bazen de kalbinde zerre miktar imanı olmayan bir kimsenin ne civan mert, ne kibar, ne akıllı kişi diye övüldüğü olur.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 Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah buyurdu ki, Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Emanet nasıl kaybolur diye sordular. İşler ehil olmayanlara teslim edilince diye cevapladı. Emin bir Müslüman mal muhafızı olsa ve vazifesini dürüstlükle yapsa şöyle ki, kendisine sadaka nevinden emredileni gönül hoşluğuyla, Eksiksiz ve tam olarak yerine verse sadakayı veren iki kişiden biri olur. Mümin kişi diğer mümine karşı duvar gibidir. Birbirlerini takviye ederler. Benden önce Allah'ın gönderdiği her peygamberin mutlaka ümmetinden havarileri ve arkadaşları olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini de yerine getirirlerdi. Sonra bu peygamberlerin ardından öylesi kötüler zuhur etmişti ki yapmadıklarını söyleyip kendilerine emredilmeyeni de yapmışlardır. Kim bu guruhla eliyle mücahide ederse mümin'dir. Kim onunla diliyle mücahide ederse o da mümin'dir. Kim de onlarla kalbiyle mücahide ederse o da mümin'dir. Bunun gerisine artık zerre miktar İman yoktur. İsrail oğulları bir kısım günahlar işlemeye başlayınca, alimleri onları bu işlerden men ettiler. Ancak onlar dinlemediler, vazgeçmediler. Zamanla alimler de onlarla oturmaya, dayanışmaya ve beraber içmeye başladılar. Allah da bunun üzerine, berikinin dalaletini öbürüne katarak, biriyle diğerinin küfrünü artırdı. Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onları lanetledi. Sonra ayakta bulunan Resulullah Aleyhisselatü oturarak sözünü tamamladı. Hayır, nefsimi kudret elinde tutan zata yemin ederim. Onları hak adına kötülüklerden men etmezseniz siz de rızaya eremezsiniz. Hazreti Ebu Bekir Cenab-ı Hakk'a hamd ve senadan sonra buyurdu ki ''Ey insanlar, sizler şu ayeti okuyor ve fakat yanlış anlıyorsunuz ey iman edenler. Siz kendinize bakın. Doğru yolda iseniz sapıtan kimse size zarar veremez. Biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın insanlar zalimi görüp elinden tutmazlarsa Allah'ın hepsine ulaşacak umumi bir bela göndermesi yakındır.'' dediğini işittik. Keza ben, Resulullah'ın içlerinde kötülükler işlenen bir cemiyet, bu kötülükleri bertaraf edecek güçte olduğu halde seyirci kalır, müdahale etmezse, Allah'ın hepsini saran umumi bir bela göndermesi yakındır, dediğini işittim. Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse, İsimlerinizi güzel yapın. Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır. Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Allah'ın çok sevdiği isimler Abdullah, Abdurrahman'dır. En sadık olanları da Haris ve Hemmam isimleridir. En çirkinleri de Harp ve Mürre isimleridir. İpek ve ibrişim elbise giymeyin, altın ve gümüş kaplardan su içmeyin, onlarda yemek yemeyin. Zira bu iki şey dünyada, onlar, kafirler, ahirette de sizin içindir. Gümüş kaptan su içen, karnına cehennem ateşi dolduruyor demektir. Kim altın veya gümüş bir kaptan içerse, Müslüm'ün diğer bir rivayetinde. Hazreti Cabir anlatıyor. Biz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte gazveye çıkmıştık. Savaş sonunda elde ettiğimiz ganimetler arasında müşriklerin kapkacak ve su kapları da vardı. Biz bunları kullanıyorduk. Resulullah hiçbir zaman niye kullanıyorsunuz diye ayıplamadı. Kim kendisine yapılan bir iyiliğe karşı bunu yapana cezakallahu hayren Allah sana hayırlı mükafat versin derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur. Kim bir ihsana mazhar olursa bulduğu takdirde karşılığını hemen versin, bulamazsa verene senada bulunsun. Zira onu övmekle teşekkürünü yerine getirmiş olur. Ketmeden karşılık vermeyen nankörlük etmiş olur dedi. Kim de kendisine verilmeyenle süslenirse iki yalan elbisesi giyen gibi olur. Halka teşekkürde bulunmayan Allah'a da şükretmez. İbni Abbas anlatıyor. Abdullah İbni Sa'd, İbni Ebisar, Hazreti Peygamber'e katiplik yapıyordu. Şeytan ayağını kaydırdı. Adam irtidat ederek kafirlere sığındı. Resulullah fetih günü onun öldürülmesini emretti. Ancak Hazreti Osman onu himayesi altına aldı. Resulullah da bu himayeyi tanıdı. Hazreti Enes anlatıyor. Ukul ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan Resulullah'ın yanına gelip Ey Allah'ın Resulü! Biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen çöl insanlarıyız.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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam develerini çalanların el ve ayaklarını kestiği, gözlerini de ateşle oyduğu zaman allah Zülcelal Hazretleri, Hazreti Peygamber'i ithab etti ve mesele üzerine şu ayeti inzal buyurdu. Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri veya asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi, ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Resulullah'a bir kadın gelerek, ''Bu çocuğa karnım yuva, göğsüm içecek, kucağım da kundak olmuş iken babası beni boşadı ve onu da benden koparıp almak istiyor.'' diye şikayet etti. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sen evlenmedikçe çocuğa haksın cevabını verdi. Ebu Hureyre anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir oğlan çocuğunu baba veya annesini seçmede muhayyer bıraktı. Çocuk annesini seçti. Ve onun elinden tuttu. Annesi de çocuğu alıp götürdü. Hazreti Ali anlatıyor. Zeyd İbni Haris'e Mekke'ye gitmişti. Uhud'da şehit düşen Hazreti Hamza'nın kızına uğradı. Cafer, kızı yanıma ben alacağım. Ona ben e hakkım. O benim amcamın kızıdır. Ve üstelik yanımda teyzesi var. Teyze anne gibidir dedi. Hazreti Ali de. Ona ben e hakkım. O amcamın kızıdır. Yanımda Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'ın kızı Fatıma var. Fatıma ona e haktır dedi. Zeyd ibn Haris'e atılarak ona ben e hakkım. O erkek kardeşimin kızıdır. Ben onun için yola çıktım ve yanına geldim dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızı Cafer'in yanına almasına hükmetti. Ve muhakkak ki teyze annedir buyurdu. İbni Mesut radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki şu iki kişi dışında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 Kur'an-ı Kerim'i nasip etmiştir. O da onu gece ve gündüz boyu ikame eder. İkincisi de o kimsedir ki. Allah Teala ona mal vermiştir de o da gece ve gündüz hak yolda infak eder. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki hasetten kaçının. Çünkü o ateşin odunu veya kuru otu yiyip tükettiği gibi bütün hayırları yer ketir. Hasat Enes anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Adem oğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir. Mala karşı hırz ve hayata karşı hırz. Kaab İbni Malik anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar kişinin mal ve şeref hırsıyla dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Hasete Enes anlatıyor. Resulullah buyurdular ki Adem oğlu için iki vadi dolusu mal olsaydı mutlaka bir üçüncüyü isterdi. Adem oğlunun iç boşluğunu ancak toprak doldurur. Allah tevbe edenleri affeder. Ebu Hureyre anlatıyor.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 Allah'tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum, diye cevap verdi. Resulullah da şu açıklamayı yaptı. Bu durumda olan bir kulun kalbinde ümit ve korku birleşti mi, Allah o kulun ümit ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. Hazreti Ayşe diyor ki, Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamı ciddi bir şekilde, küçük dili görünecek derecede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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna girmiştim. O sırada Beni Temim kabilesinden bir grup insan geldi. Onlara ey Beni Temim size müjde olsun diyerek söze başlamıştı. Onlar hemen bize müjde verdin. Öyleyse Beytülmal'den iki kere bağış yap diye talepte bulundular. Onların bu cevabı karşısında Resulullah'ın yüzünden rengi attı. Hazreti Peygamber'in huzuruna Hayber'in fethi sırasında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 Mahlukatını yaratmazdan önce Rabbimiz neredeydi? Bana şu cevabı verdi. Amada idi. Ne altında hava ne de üstünde hava vardı. Arşını su üzerinde yarattı. Tarık İbni Şihab anlatıyor. Ömer İbni Kattab dedi ki, Bir gün Resulullah aramızdan doğrularak, mahlukatın ilk yaratılışından başlayarak, geçmiş olan ve gelecek olan bütün safhaları, cennet ehlinin cennete, cehennem ehlinin cehenneme girmesine kadar anlattı. Bunu bir kısmı öğrendi, bir kısmı unuttu. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah buyurdular ki, insanlar bu işte Kureyş'e tabidirler. Müslümanları Müslüman olanlarına, kafirleri kafir olanlarına tabidirler. İnsanlar madenler gibidir. Cahiliyede hayırlı olanlar Fıkhı öğrenirlerse, İslamlı da hayırlıdırlar. Bu işe en çok nefret edenleri, insanların en hayırlısı bulacaksın. Onlar rızaları hilafına içine düşmedikçe buna talip olmazlar. Sefini anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Hilafet ümmetim arasında 30 yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir. Said İbni Cumhan dedi ki, Sonra ilave etti. Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine, Hazreti Ömer'in hilafetini, Hazreti Osman'ın hilafetine, Hazreti Ali'nin hilafetini ekle. Parmaklarınla say bak dedi. Bunları sayınca hakikaten 30 yıl buldum. Sefineye Emeviler hilafetin kendilerinde devam ettiğini zannederler denmişti. Şu cevabı verdi. Beniz Zerka yalan söylüyor. Onlar krallardır. Hem de en kötü krallar. Hz. Cabir İbn-i Semur'e anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Bu din, hepsi Kureyş'ten gelecek olan 12 halifeye kadar aziz ve güçlü olacaktır. Resulullah'a soruldu, sonra ne olacak? Sonra herç, kitne ve kargaşa gelecek diye cevap verdi. Sevban anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ciddi bir sebep olmadan kocasından hul yoluyla boşanan kadın, cennetin kokusunu alamaz. Kim başkasında gördüğü bir ayıbı kınarsa, o ayıp onun da başına gelmeden ölmez. İki büyük nimet vardır ki, insanların pek çoğu onların kıymetini bilmezler. Bunlar sıhhat, ve boş vakit. Kıskançlık ve hasetten çekinin. Ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi hasette iyilikleri yok eder.